Ekoloji Hareketleri Gündemi Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatları tarafından hazırlanıyor. Günaydın Barış Bey. İyi yayınlar, günaydın. Günaydın. Günaydın. Ee... Dersimdeki HES'lerle başlayalım. Bir beş dakika içinde bu kadar önemli konuyu nasıl sıkıştıracağız bilmiyorum ama deneyelim en azından maden evet. ocakları ve mayınlar. Evet, evet. Buyurun Börüş Şimdi tabii özellikle şunu vurgulamak istiyoruz. Yani 23 HES demiştik, geçmişti maden ocakları itibariyle de bilgi edilme hakkı kanunu çerçevesinde aldığımız bilgilere göre Tunceli ili sınırları içerisinde, ileri sınırları içerisinde Toplam 91 adet maden arama ruhsatı, 23 adet maden işletme ruhsatı verilmiş durumda. Tabi bu maden ruhsatlarına konu alanlar yaptığımız araştırmalara göre çok geniş alanlar, özellikle 4. grup madenler, işte altın, bakır şeklinde. Tabi bu arama ve işletme ruhsatlarına konu sahalara baktığımızda ekolojik önemi yüksek. İşte Milli Park sahası, Sulak alan olarak değerlendirilebilecek yine Yaban Hayatı Koruma sahası, Muhafaza Ormanı gibi çeşitli doğa koruma statülerine tekabül eden alanlar bu bakımdan yüksek miktarda tabii risk üretecek projelerden bahsediyoruz. Özet olarak mayınlar dediniz 10.557 adet antipersonel mayını var yine bizim yaptığımız araştırmalara göre. Türkiye Cumhuriyeti 1 Mart 2004 tarihi itibariyle Ottawa Sözleşmesi'ne mayın yasaklama sözleşmesidir. Taraf oldu. Sözleşmenin 5. maddesine göre sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren en geç 10 yıl içerisinde tüm mayınların ima edilmiş olması gerekiyordu. Fakat bugüne kadar aradan geçen 9 yılı aşkın süreye rağmen herhangi bir adım atılabilmiş değil. Yani Sütözü süreci... Başlamadı bile öyle mi bu mayının... Evet evet tabii tabii tabii. Çözüm süreci deniliyor. Çözüm süreciyle birlikte insanlar işte zorla göç ettirildikleri yerleşim birimlerine geri dönecekler. ve Yani bunu biz geçmişten beri sürekli tekrarlıyoruz. Yüksek miktarda yaşam hakkı ilerlerine sebebiyet verebilecek bir olgudan bahsediyoruz. Tüm bu süreci özetledikten sonra şu an için çok aciliyet ve hayatilik arz eden bir konu Milli Park'taki Baraj ve Eser. Son durum nedir onu kısaca aktarayım. Danıştay'ın 2010 yılında verdiği yürütmeyi durdurma kararı ve sonrasında hem şirketin hem EPDK'nın bu yürütmeyi durdurma kararına yaptığı itiraz neticesinde Danıştay İdari Dava Daireler Kurulu'nun Munzur Vadisi'ndeki baraj verseler için mutlak suretti çet e, sürecinin işletilmesi gerektiğine ilişkin kararı ve nihayetinde iptal kararından sonra maalesef işte e, bakanlık e, Munzur Vadisi'ndeki baraj ve ester için e, üstün kamyaları kararı aldı e, ve daha sonra da bu baraj ve estere izin verdi. E, daha büyük bir tehlike ortaya çıktı. 21 Mayıs da 2013'te tabii e, parlamentonun kabul ettiği e, bir yasayla e, maalesef e, çevre kanununa geçici bir madde eklenerek 23 Haziran 1997 tarihinden önce yatırım programına alınmış projelere chat muafiyeti getirildi. Yani chat muafiyeti kanunlaştırıldı. Munzur bakımından bunun anlamı şu. Munzur projeleri 1983 yılında hazırlanan Munzur projesi master planı raporuyla yatırım programına alındığı için şu an açıkçası kanun yürürlüğe girmiş olmasa da maalesef çetten muaf olacak yani kanun yürürlüğe girdiğinde. Ve bu da Milli Park açısından büyük bir tehlikeye sebebiyet verecek. Durum bu aşamada bu. Evet. Yani çok... Bayağı... Vahim bir tablo. Vahim evet. bir tablo. Evet. Ne söyleyeceğini evet. insan kolay kolay kestiremiyor. Evet. Yani 10 binden fazla mayının şimdi dönenler, özellikle çocuklar arasında evet, neler var. yaratabileceğini çok iyi evet. kestirebiliyoruz. Bu arada ÇED muafiyeti kampanyası da başladı. Onu da bu arada... Evet, evet. Onu da paylaşmak lazım. Paylaşalım. Ee, evet, yani doğal e, ekolojik alanlara, yaşam alanlarına, e, tabii sadece Tücceli'de, Dersin'de değil, Karadeniz'de, Bergama'da, işte Antalya'da, Muğla'da, e, Türkiye'nin hemen hemen her yerinde çok ciddi saldırılar var. Maalesef bu saldırıları da e, Anayasanın 56. maddesine göre, yine çevre kanununa göre çevreyi korumakla yükümlü e, devlet yapıyor. Yani bu da çok garip bir durum. Yurttaşlar... <gülüyor> Devlete karşı çevreyi koruyorlar yani çok garip bir durum var yani burada bunu özellikle paylaşmak isterim yani. Evet bu arada Yeşiller ve Sol Gelecek Partisinin de işte bu çetma hafiyet yasası ile ilgili kampanyası 4 bin kişilik bir şey imza ile destek almış Cumhurbaşkanından da randevu talep etmiş cevap evet. bekliyorlar bu durum. Şimdi şunu da e Özet olarak bir cümle olarak e, aktarmak isterim. Anayasa'nın 90. maddesi var. 90. madde der ki e, temel hak ve özgürlüklere ilişkin e, uluslararası sözleşmelerle kanun hükümleri çatışırsa uluslararası sözleşmelere üstünlük. Evet. Şimdi mesele çevre hakkıyla e, işte yaşama hakkıyla e, sağlıklı bir çevrede yaşama hakkıyla ilgili olduğu için e, uluslararası sözleşmeleri hatırlatmak isteriz. Türkiye'nin taraf olduğu pek çok sözleşme var. E, işte ekolojik alanları, doğal miras alanlarını, kültürel miras alanlarını koruma yükümlülüğü yükleyen işte en başta dünya kültürel ve doğal mirasının koruma sözleşmesi, biyoloji çeşitliliği koruma sözleşmesi, BERN sözleşmesini sayabiliriz. Yine Avrupa peydası sözleşmesi, somut olmayan kültürel mirasın korunması sözleşmesi. Tüm bu sözleşmeler aslında bu chat muafiyetini düzenleyen kanundan da işte anayasadan da, çevre kanunundan da ilgili tüm kanunlardan da üstün durumda. Bu sözleşmelere aykırı olarak kanuni düzenlemeler yapılması halinde aslında ekolojik hareketlerin veya çevre hareketlerinin bunları Avrupa Konseyi, Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kurumlara, yani sadece yargısal süreçler takip ederek değil ama bu tip işte idari başvurular yaparak da bu kurumlara intikal ettirmesinde fayda var diye düşünüyorum. Evet, aynen yani öyle. Peki, çok teşekkür ederiz. Ee, Görüşmek... İyi yayınlar diliyorum hassasiyetiniz için. Peki, çok sağ olun, hoşça kalın. Görüşmek üzere, görüşmeyin.